Üçüncü lem'a. Bu lem'aya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın disturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve mürat etmediklerinden bu üçüncü lem'a mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu şeyin halikun illa veceh lehul hakmu ve ileyhi turca'un. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna, Hüküm ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ayetinin mealini ifade eden... Bâki bâki, ...ya baki entel baki... ...ya baki entel baki... ...iki cümlesi... ...mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki nakşilerin esasından bir kısım... ...bu iki cümle ile kendilerine bir hatme mahsus yapıp... ...muhtasar bir hatme-i nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor... Biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikat mühimmenin birkaç noktasını beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa, ya baki entel baki, bir ameliyat cerrahiye hükmünde kalbi i masivadan ediyor, kesiyor. Şöyle ki, insan mahiyet camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti i camiasında bir istidad-ı muhabbet dercedilmiştir. Onun için... İnsanda umun mevcudata karşı bir muhabbet besliyor, koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor, ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar, fıraktan daima acak çekiyor. Onun o hassiz muhabbeti hassiz bir manevi azabı medar oluyor. O azabı çekmekte tabahat kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hassiz istiğdadı muhabbet. Hadsiz bir cemal-i bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sah ettiği kusur ediyor. Kusurunun cezasını kirakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan takr-ı etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbub-u bakiye sesr-i muhabbeti ifade eden ''Ya baki entel baki olan'' birinci cümlesi. ''Baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz.'' Manasını ifade ediyor. ''Madem o hassiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum.'' Yalnız sen vakiyesin. Ve senin iptaliyle mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hassiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbubları ad manevi celihalar oluyor. İkinci cümle olan, Ya Baki Emtel Baki O hassız cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani Ya Baki Madem sen bakisin yeter. Her şeye bedensin. Madem sen varsın. Her şey var. Evet. Mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsnü ve ihsan ve kemal. Umumiyetle baki hakikiyenin hüsnü ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki Cilve-i Esmaistan'ın gölgelerinin gölgeleridir. İkinci nükle, insanın fıtratında dakaya karşı gayet şedit bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime bir nevi ve hum eder, sonla sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı bakadan bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehüm beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki, âlemi ü ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu. Şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan, gayet kuvvetli arzuy-i beka ve beka için fıtri umumi duadır ki, baki i Zülcelal, o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu, o tesirli, kuvvetli, umumi duayı kabul etmiştir ki, fani insanlar için, baki bir alemi etmiş hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim halik Karahim, Rahim küçük midenin cücli arzusunu ve muvakkat bir beka için lisanı hal ile duasını hassiz envai matumatı leziziyenin icadıyla kabul etsin de umum mevhi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fikrinden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatlı kalli halli bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa yüz bin defa haşa kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir ricayetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka bakiye Yusuf Celal'e muhsustur. Ve madem bakinin esması bakiyedir. Ve madem Baki'nin aynaları, Baki'nin rengini hükmüne alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o Bakiye karşı alaka peydan etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü Baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. İşte ikinci ya Baki entel Baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hatsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber...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 Ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dâkildir. İşte bu istidada dinaen hayatı, kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiyye ve muhabbet-i rabbaniye ve ubudiyet-i subhaniye ve marziyat-ı rahmaniye ciyetiyle bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intaj eder ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Evet, baki hakikinin muhabbet, maritet, rızası yolunda bir saniye bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir senedir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye la yamuttur çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli i gafletin yüz senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur böyle bir söz var ki, Sinetül firakü senetün ve senetül visali sinetün. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur.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 اَرْضُ الْفَلَاتِ مَعَ الْعَدَاءِ فِنْجَانٌ سَمْمُ الْخِيَاتِ مَعَ الْأَحْبَابِ مَيْدَانٌ Düşmanla beraber sahra bir fincan kadar dar. Ahbabla beraber iğne deli bir meydan kadar geniştir. Hükmümüzü teyit ediyor. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki Fâni mevcudatın visali madem fânidir. Ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer.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 gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü, baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür, elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bir ile çevirmeye çalışacak ve tevfik hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, livecihillah, li eclillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bu hakikate işareten, Leyla-i Kadir gibi bir tek gece, seksen küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor? Hem bu hakikate işaret eden ehli velayet ve hakikat beyninde bir düsturu muhakkak olan baskı zaman sırrıyla... Çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman mirac, bu hakikatın vücudunu ispat eder ve bir fiil vukuunu gösterir. Miracın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde cüs'ati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o miraç yolunda beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem şu hakikate bina edilen...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 Aynen müşahede ettikleri meden şüphe olamaz. Hatice içlerinden söze başlayan biri bu halde ne kadar kaldık diye sordu. Bir gün yahut daha az dediler ayetiyle. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar. Ayeti tay zamanı gösterdiği gibi Rabbinizin katında bir gün sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir ayeti de ...bastı zamanı gösterir. Şu bastı zaman... herkesçe musaddak bir nevi... ...rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı... ...geçirdiği ahvali... ...konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri... ...veya çektiği elemleri görmek için... ...yakaza aleminde bir gün... ...belki günler lazımdır. En hasıl... ...insan kendinden fanidir. Fakat beka için halk edilmiş... ...ve bâkı bir zatın aynası olarak... ...yaratılmış... ...ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve baki bir zatın baki esmasının zilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı ve istidadatıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp... ...ebet yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Lisan-ı ya baki entel baki dediği gibi kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi hüvel baki, hüvel ezeliyyül ebedi, hüve sermediy, hüve addaim, hüvel maktub, hüvel maktub, hüvel maktub, hüvel maksud, hüvel mağbud demeli. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَلَنَا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِمُ Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. muakkat kisan ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alimi hakimi isim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي رب بمثل unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme